Merhaba herkese, 94.9 Açık Radyo'dan Kavanoz'daki Yıldız programından ben Fethiye Erbil. Bugün bir de konuğumuz var Ahmet Sabancı. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Bugün Ahmet'le beraber biraz e, geleceğin gazeteciliğini, gazeteciliğin geleceğini, haberciliğin konuşacağız. New Slap Turkey'den baş, e, bahsedeceğiz çoklukla. E, bir de kriz anlarındaki gazetecilikten ve gazetecilerin e, alet çantasından, neler yapabileceklerinden. Bugün Türkiye için de, dünya için de değişik bir güne hem dün gece yattık hem de bugün uyandık. Aslında gazetecilik için de önemli kritik günlerden bir tanesi. bayağı dün akşam saatlerinden beri haberlere ulaşmakta, sosyal medyaya ulaşmakta hepimiz zorluk çekiyoruz. İşte VPN kullanarak ancak ulaşmaya çalışıyoruz. İdlib'deki e, askerlerimizin haberleri geldi. Bir yandan da birkaç saattir mültecilerin e, botlarla işte Edirne'den, sınırdan... Avrupa'ya, Yunanistan'a ulaşmaya çalışması haberlerini izlemeye çalışıyoruz, takip etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da böyle sahte haberler, dezenformasyonlar dolaşıyor ortalıkta sayılarla ilgili. O yüzden bu yayını yapmaya devam etmek istedik açıkçası, hiç iptal etmek de istemedik, canlı yayındayız şu anda. Bu meseleyi konuşmak çok önemli, hepimiz için çok önemli. Hem gazeteciler, haberciler için hem de benim gibi konuyu anlamaya çalışan sıradan vatandaşlar için önemli. Kendini güvende hissetmeye çalışanlar için önemli. Tekrar hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Yayınımızı, yayın teklifimizi Hı. kabul ettiğin için. Birazcık Ahmet Sabancı kimdir onunla başlamak istiyorum aslında ben. En son belki New geliriz. Ee, kendi sitesi var oradan alabildiğim evet. bilgilere göre. E, Sinan Üniversitesi felsefe lisans mezunu Hı. ve e, medya ve iletişim masterı yapıyorsun. Hı. Yapmaya devam ediyorsun. New Slab'ın da kurucularından birisi aynı zamanda. Şimdi de devam ediyor içerik üretimine ve hmm, ed editing işlerine. Ee, sen bu işlere nasıl girdin Ahmet? Onu sorarak başlayabilirim. Aslında benim bu işlere girişim biraz merakımı farklı şekilde kullanmaktan, Hı -hı. kullanmak yollarını ararken oldu. Hı -hı. Her ne kadar felsefe mezunu olsam, işin hani teorisiyle, ile ilgilenmeyi, bunlar üzerine kafa yormayı sevsem de hep bir ayağım teknolojideydi. İşte, ve özellikle 2011'den bu yana ülkemizde Hı -hı. sansürüyle, gözetimiyle ve diğer yandan da dünyada teknolojinin gelişiminden sonra bu konuda... Hani aktivist yanım, aktivist olarak zaten aktiftim ama bu konuda yazacak, araştırmalar yapacak insan sayısı. Özellikle o dönemlerde hani çok çok Doğru. görünürde insan olmayınca kendimi bir şekilde gönüllü olarak bu işin içine <gülüyor> dahil ettim. Bir yandan bu konularda yazarak, araştırmalar yaparak bir yandan gazetecilere kendilerine eğitme, gelişme imkanı sağlayacak eğitimler <gülüyor> kurarak bir şekilde bu medya alanının içerisine girdim. O günden bu yana da... Yurt içinde, yurt dışında hem eğitimlerle hem gazetecilik işleriyle bunlara devam etmeye çalışıyorum. Şahane bir tesadüf ve evet kaderin yönlendirmesi <gülüyor> olmuş belki bir yandan da ama... ...felsefe mezunu olman da o içeriği doldurmak açısından çok kıymetli bir yandan. Seni hep bes besleyen bir şey olsa gerekli o süreçten. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet. Umarım hani benim ürettiklerimi tüketen insanlar, okuyan insanlar da aynısını düşünüyorlardır. Ben New Slub'in... E Bülteninden, bülteninin çok sıkı takipçilerinden biriyim, yazılarını okuyanlardan çok biriyim. Ben öyle düşünüyorum, ellerine sağlık her şey için. Ee, Ahmet'in bir kendi kişisel e, sesi de var, duhaf gelecek hı. diye. Orada neler yaptığından da kısaca biraz bahseder misin? Orada yaptıklarım aslında hani kavanozdaki yıldıza evet. da çok yakın diyebileceğim hı hı. konular. İşte bir yandan felsefe ve işte bu sosyal bilimler birikimi, o konudaki merakımı teknolojiyle olan ilişkimi bir şekilde bir araya getirerek o oradan hani sadece teknolojinin gelişimine ya da bizim hayatımıza, geleceğimize etkisine çok teknodeterminist bir şekilde bakarak bakmak yerine hı hı. daha işin sosyal bilimler, felsefe, kuramsal yönleriyle ilgilenip sadece bu sürekli hani bildiğimiz üzere hani istersem Elon Musk'tan başla buradaki startup'lara kadar teknoloji konusunda hep bir ütopik yaklaşım, evet. hep bir optimist yaklaşımla bunun tehlikelerine ve hani aslında günümüzde yaşadığımız sorunların ya da yakın zamanda yaşayabileceğimiz sorunların bu konudaki işe hani felsefesinden, kuramsal yaklaşımından, toplum bilimleri yaklaşımından olan eksikliğimiz yüzünden nasıl bu sorunların doğabileceğine değinmeye çalışıyorum. Şimdi birazcık böyle bir ara verme kendimce bir hani böyle bir durup tekrar onu nasıl daha iyi hale getirebilirim noktasındayım o yüzden de. Bu aralar biraz sessiz. Ama yakın zamanda tekrar hareketlenip evet. üretmeye devam edeceğim Nedaz orada da. dönemi birazcık böyle Aynen öyle oluyor. Bizim için de biraz orayı keşfetme dönemi olur. Meraklısı evet. olan çok vardır bu programı dinleyicisi tuhafgelecek.com bu adresi yanlış vermeyeyim. Biz böyle programdan önce çok kısa sohbet ederken Ahmet'le beraber yapabileceğimiz şeyler olduğunu da düşündük, hissettik Kavanoz'daki Yıldız programıyla beraber. Önümüzdeki haftalarda Ahmet'i daha sık burada konuk etmeyi umut ediyoruz. Şimdi neden bu programa Ahmet'i davet etmek istedik? Bu benim bir, bir yıldır falan aklımdaydı ancak fırsatını bulabildik. Bu üçüncü senemiz bizim programda ve iki sene boyunca hep şeyi konuşmaya çalıştık. Teknolojik gelişmelerin hem bugünü hem de geleceği, dünyamızı, işte ekolojimizi, e, toplumumuzu, insan davranışlarını bilimi nasıl şekillendireceği üzerine biraz spekülasyonlarda bulunmak istedik. Biraz böyle e, onu kurcalamak istedik. Ama bir yandan da e, umutsuzluk dolu bir dönemden de geçiyoruz. Umut arayacak yerler bulmaya çalışıyoruz. Hem de iyi işler yapan ve örnek olan ve somut iyi önerilerde bulunan bir sürü ekip de var. Biraz bu sene yüzümüzü onlara çevirmek istiyoruz. Ee, neler yapılıyor? Biz işin ucundan nasıl tutabiliriz? Sıradan vatandaşlar olarak işte öğretmenler olarak doktorlar olarak vesaire artık kimsek. O yüzden NewsLab Slap burada ağırlamak ve neler yaptıklarını öğrenmek istedik. Onu onun detaylarına girmeden önce biraz şeyi söylemek istiyorum. Ben, ben gazetecilikte ilgili yakından yani eğitimi olan, bilgisi olan birisi değilim. Sadece bir vatandaş olarak oradan beslenen birisiyim. Akademik olarak da beslenen birisiyim. E, ama Türkiye'de gazeteciliğin, haberciliğin belki son 10 yılda ama bunun en yoğunu son 4-5 yılda çok büyük dönüştüğünü, e, şekillendiğini, hızla kötüye gittiğini bir yandan ana akım medyanın ama bir yandan da ...alternatif olarak adlandırmayı sevmiyorum ben... ...Ruşen Çekir de sevmiyor... ...alternatif medyanın da hızla yükseldiğini... ...ve dünyada da iyi örnekleri de... ...oluşturduğumuzu gösteriyor... ...ben Medyascope'un ilk yayınlarından beri... ...takip edenlerden biriyim... ...9.8'i, 140.Jurnos'u... ...işte Ünsal Ünlü'yü, bir de bunu dinleyi ...çok değişik alternatif... E, ...mecraları, insanların da ilgisi var... ...ve takip etmeye devam ediyorlar... E, ...ve bağımsız gazetecilik... ...ve tek kişilik ekipler diye sizin... ...bir yazınızda adlandırdığınız bir oluşum var... Ee, gazeteciler de anlamaya çalışıyorlar bu dönüşümü anladığımız kadarıyla biz de onları takip ederek bu dönüşümün bir parçası olmaya çalışıyoruz biraz daha kritik takip edenler olmaya çalışıyoruz dünyada gazeteciliğe haberciliğe dair ne oluyor Türkiye bunun neresinde ve NewsLab nasıl kendini konumlandırıyor birazcık böyle genel bir soruyla topu sana atayım sonra mikrofon sende olsun yani dediklerinin birçok noktada doğru özellikle ülkedeki politik ve Hı. ekonomik iklim hani Türkiye'deki gazeteciliği çok ciddi bir şekilde etkiledi. Özellikle ana akımın Değil artık mi? sadece tek bir neredeyse tek bir şirketin elinin evet. altında olması, bunun işte birçok farklı şekilde kötü örneklerini hemen her gün görüyor olmamız. Bunlarla beraber hali hazırda neredeyse 2010'ların başından bu yana diyebileceğimiz dünya genelinde de bir medyanın ekonomik krizi söz konusu. Evet. Doğru. Bu da kaçınılmaz olarak bizi etkiliyor. Çünkü hani eğer işte örneğin hani ana akım dediğimiz o eski büyük gazetelerden herhangi birinin web sitesine girdiğinizde o bitmek bilmeyen galerileri, her reklamlardan okunmayan haberleri gördüğünüzde aslında onu görüyorsunuz. Doğru. Çünkü bu yaşadığımız hani biz her ne kadar hani elbette bizim için çok önemli. Hani ülkedeki politik baskı Hı -hı. olsun, ana akım dediğimiz hani eski büyük medyanın artık çok fazla farklı sese yer verme gibi bir şeyin söz konusu olmaması olsun. İnsanların dijitalde alternatifleri aramaya başlaması olsun. Bunlar zaten ne hani yaşadığımız. Doğru. Ve hani ülkemize spesifik ama aslında bir yandan da yavaş yavaş farklı ülkelerde de görmeye başladığımız. Hani Rusya ve Çin hani bizden belki bir iki adım daha öndelerdi ama şu an Avrupa'daki aşırı sağın evet. yükselişe geçtiği ülkelerde benzer örnekleri ya. görüyoruz. Ya da başka şekillerde. Brezilya gibi ülkelerde bunları görüyoruz işte. Bunları ayrıyeten bile konuşmak gerekebilir aslında. Tabii ki. Aslında Örneğin yani. hani Bolsonaro'nun Brezilya'daki aşırı sağcı liderin birçok taktiğini hani şöyle bir dönüp baktığınız zaman aslında bize oldukça tanıdık gelecek şeyler. Ha. Çünkü hani bizim birkaç sene önce yaşamaya Hı -hı. başladığımız Hı -hı. şeyler şu an başka yerlerde de şey oluyor. Hani biz tecrübeli, tecrübeliler olarak hani o durumu da anlayabiliyoruz ama ne olursa olsun hani bir noktada konuşuna geliyor... Yani bunlar yaşanacak. Bu gerçekten sıkıntılı bir süreçteyiz. Hı hı. Ama hani gazetecilik hala burada. Medya hala burada. Şu an kendisine yeni bir alan, yeni bir ekosistem yaratıyor. Hani buna birçok farklı örneğini zaten sen saydın. Hani Unutuklarım da vardır. Bunların yanına hı. teyit gibileri Doğru, de ekleyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Şu an yeni bir ekosistem, yeni bir hı. hani hatta bir noktada belki de yeni bir ana akım. Kesinlikle. Doğuyor. Öyle. Ama bunu hani ne bu noktada da hani buna destek olabilecek materyallere, Hı -hı. destek olabilecek altyapılara da ihtiyacımız var. İşte yeni girecek Hı -hı. bu alana yeni girmek isteyenlere ya da bu alanda farklı bir şeyler denemek isteyenlere bunu nasıl iyi yapabileceklerine dair yol gösterecek. Ya da işte söz konusu hani ne olursa olsun gazetecilik hani ana akımda olsa alternatif de olsa dijital de olsa ekonomi. Kaçınılmaz hani bunu Aa, konuşmamız gerekiyor. Bunu nasıl sürdürülebilir evet. hale getirebileceğine dair kafa yoracak, farklı ha. fikirleri görebilecekleri alanlara ihtiyaçları var insanların. News Lab Turkey'nin de amacı aslında tam olarak bunu sağlamak. Çünkü hani özellikle mesela bülten üzerinden evet, konuşacak evet. olursam hani... Bülteni biraz anlatır mısın? Yani nasıl ulaşıyor insanlar ona? Yani bülteni sistemin... Sistemizdeki hani forma mail adreslerini yazıp ben bunu okumak istiyorum evet. dediklerinde her pazar sabahı 11'de Hı. tam böyle pazar kahvelerinin yanına okuyacakları Doğru. hoş bir şey hazırlıyoruz. Orada amacımız özellikle hani benim en başından bu yana tasarlarken istediğim dünya ile bağımız kopmasın. Evet. Çünkü hani evet hani az önce de dediğim gibi ülkemizde çok bize özgü sorunlar var. Ama diğer yandan da yaşadığımız birçok sorun ve buna çözüm olabilecek birçok alternatif de yurt dışında oluyor. İşte Avrupa'sı olsun, Amerika'sı olsun, Asya'sı olsun sürekli yeni çözüm örnekleri ya da bize çok benzeyen ama çok farklı bir boyutundan yaşanan sorunlar var. Yani. Hı -hı. Bunlarla da kendimizi besleyebilelim ki hani bu yeni kurmaya başladığımız kendisini geliştirmeye başlayan bu yeni medya ekosistemi... Hı -hı. Kendisini daha iyi hazırlayabilsin. Dünyadan kopuk olmasın. Doğru. Çünkü hani... yani ...buradaki sorunlar gerçekten çok boğucu olabiliyor. Yani şu an tüm gün boyunca... ...benim kafamın bir köşesinde sürekli... Hani şu an internette... ...giremiyor olmamız gerçeği var. Bu çok şey değil mi yani... Akıl almaz bir şey yani senenin 2020 olması ve bizim haberlere oradan ulaşamıyor olmamız. Kesinlikle yani bu kesinlikle yani çok böyle şey bir sorun hani insanın beynini kitleyebilecek evet. bir sorun. Temel insan haklarından birinin ihlali yani. Yani hiçbir şekilde evet. iletişim evet. kurmak zorlaşıyor şey oluyor. İşte hani buna çözüm aradığımız noktada hani çözüm her zaman burada olmayabiliyor. Tamam. Bazen hani birileri işte örneğin belki de Almanya'daki bir... Gönüllü bir alternatif bir grup buna bir çözüm bulmuş olabiliyor böyle durumlarda ne yapabileceğinize dair. Ya da belki de Asya'da bir ülkede benzer sorunu yaşamış birileri çok yaratıcı bir çözüm üretmiş Doğru. olabiliyor. Doğru. Hani bültenin amacı hem bu bağlantıyı sağlayabilmek hem de hani o pazar sabahı kahvenin yanında biraz da hani kendi sorunlarımızın dışına <gülüyor> çıkıp da hani dünyanın geri kalanında ne oluyor diye bir on dakikalık ara vermelerini sağlayabilmek insanlara. Çünkü gerçekten yani bu sorunlara bir noktada insanların şey hissedebiliyor olma ihtimali çok yüksek. hani Gerçekten çok kötü durumdayız Aynen. ve bundan kurtuluşumuz yok. Ya da bunun çözümü olmayacak gibi hissetmeleri çok yüksek bir ihtimal. Hı hı. Hani buna da, bunun da önüne geçebilecek ya da buna düşmelerini engelleyebilecek bir şey olsun istediğim için Bülten. Özellikle mesela hani Türkiye'den... ...çok çok az şeyden bahsetmeye evet, çalışıyorum. Hani Bir dünya bülteni olsun istiyorum yani, daima. Daha evrensel bir <gülüyor> şey olduğu belli. Biraz da kolektif zekayı kullanmak gibi geliyor bana değil <gülüyor> mi? Yani her soruna tekrar her yerde yeniden bir çözüm bulmaya çalışmaktansa... ...aynı yoldan geçmiş birilerinin tecrübesinden faydalanmak gibi şahane. Ee, bu şahane bu bültenle ilgili bilgiler... Ee, ...dinleyenlerin aklında belki şöyle bir soru olabilir. Ya ben gazeteci değilim, habercilikle... Profesyonel olarak ilgilenmiyorum. Bülten beni ilgilendirebilir mi? Neoslab beni ilgilendirebilir mi? Ben buna evet diyorum ama sen ne diyorsun? Bence hani belki her şeyi ilgilendirmeyebiliyor. Hmm. Örneğin hani eğer hiçbir şekilde bir internette bir şeyler üretmeye niyetiniz yoksa. Hani nasıl daha iyi patronu ya da evet. ekonomi modellerini kullanabileceğiniz konusu sizi çok ilgilendirmeyecektir. Ama ne olursa olsun her vatandaş medyadan besleniyor evet. ve giderek daha fazla dijital medyadan besleniyor. Doğru. Orada ne olup bittiğini ya da hani orada okudukları, beslendikleri insanların nelerle uğraştıklarını, ne gibi çözümler bulduklarını ya da niye böyle bir şeye giriştiklerine dair hı hı. bilgi sahibi olmak hani hı hı. hem keyifli bir şey hem de tükettikleri materyallerin nereden geldiğini, Kesinlikle. nasıl hı. üretildiğini anlamaları açısından çok önemli. Çünkü yani çok tartışılıyor işte gazeteciliğe güven meselesi evet, vesaire hı. özellikle 2016'dan bu yana en sık tartışılan konulardan bir biri, şey, biri Hı -hı. haline geldi gazetecilere güvenin azalması gibi şeyler. Hani NTV'de özellikle yaptığımız röportajlarla olsun Hı -hı. ya da işte ürettiğimiz içeriklerle olsun bu girişimlerin de ya da bu gazetecilerin de daha şeffaf olabilmelerini, Hı -hı. okurla aralarında daha güzel bir ilişki olabilmesini de sağlamak istiyoruz hani. O iyi, tükettikleri içeriklerin o iyi, Beslendikleri kaynağın nereden geldiğini de görebilmelerine yardımcı olmak istiyoruz. O yüzden de hani belki hani o noktada kesinlikle keyifli olabilecek bir şey. Hani keyifli okuma, keyifli okumalar bulacaklardır kendileri yani için. De, yani bir yerde de eleştirel okur yazarlığı da sağlayan, hmm. onu güçlendiren birçok yöntem de içeriyor. O, sadece o başlıklara göz atmak bile bana çok iyi geliyor çok zamanım olmadığında. Bir yandan da ben böyle bir... Sadece dinleyen işte okuyan bir sıradan bir vatandaş olarak genelde bu radyo programında e, pozisyonum o oluyor. Şeyi fark ettim işte geziden sonra insanlar birçok gazeteci işlerinden edildiler. Birçok e, kurum el değiştirdi içi boşaltıldı çok severek takip ettiğimiz insanlar kendilerine şimdi bir yol aramaya başlıyorlar. Ve o yol sırasında onların o yol araması sırasında benim ne gibi bir rolüm olabilir diye düşündüm. Ve işte bu bireysel kendi haberlerini yapan, YouTube kanallarını açan insanlar oldu, web sitelerini açan insanlar oldu, farklı kolektifler oldu. Her birine hem maddi hem manevi destek olabileceğimi fark ettim. Çok küçük, beni sarsmayacak miktarlarda. Ee, hem onu yaparken, onları takip etmeye çalışırken bir yandan da şeyi fark ettim. Aslında yani bunu siz tabii teorisini yıllar önce fark etmişsinizdir ama benim kovaladığım şey orada... ...o güvendiğim haberciyle kurduğum, o kolektifle kurduğum bağ, o içeriye duyduğum güven ve o nereye giderse onu takip etmem. En son bu Davutoğlu ile beraber e, Yavuz Ohan ekibi yine programları sona erdirildi, RSFM'de biliyorsunuz. Sonra biraz böyle 3-4 ay onun yokluğunu hissettik, biz yoksunluğunu hissettik akşam haberlerinde... ...sonra onu sıklıkla taciz etmeye başladık... ...neredesiniz, ne zaman çıkacaksınız diye... ...ve YouTube'da yine programlarına başladı... ...şimdi bir e, gazete pencere diye... ...bir Hı -hı. abonelik sistemine geçtiler... E, ...biraz da sanki... ...onların nasıl bir yol alacağını... ...okur ya da dinleyici olarak biz de belirliyoruz... ...vereceğimiz destekle gibi geliyor bana... ...yani dijitalde... ...bu yeni doğan yeni... ...medya akımlarının, yeni medya modellerinin... ...en büyük belki de... ...avantajı bu kesinlikle... ...çünkü hani gazeteci... Artık o daha doğrudan bir ilişki içerisine hı. girebiliyor. Daha rahat bir şekilde hani onların ne istediğini ya da onların... ...onun ne kadar iyi takip ettiğini görebiliyor. Hani Aynen. klasik bir gazetedeki muhabirin ya da bir araştırmacı hı hı. gazetecinin... ...belki bu kadar doğrudan geri bildirim alma şansı yok. Dağru. Ama bu noktada da hani bu kesinlikle çok büyük bir avantaj olsa da... ...bir şekilde hani şu an o yeni kurulan kurumların ben şeyleri en büyük avantaj... En büyük dezavantajları da güvensizlik meselesi hani işte bu hani en basitinden bazen sigortasının maaşının doğru düzgün yatmamasından hukuki, yediği, hukuki destek gibi hı hı. konularda vesaire hı hı. hala çeyeni hani, sıkıntılar yaşıyor olmaları ha bir şekilde dediğin gibi hani senin gibi insanların daha fazla destekleyebilmesi vesairesi hı hı. onlara kesinlikle daha fazla cesaret verecektir. Doğru. Şu an hani dünyanın geri kalanını hemen her yerde görüyoruz dijitalde doğup çok ciddi bir kurumsal yapıya ve kimliğe de sahip olmaya başlayan birçok yayın var hı hı. ve hani artık bunlar giderek daha da artıyor. Hani bu Türkiye'deki birçok girişim için yakın zamanda hani beklediğim şeylerden birisi. Hı hı. Bu da olmaya başladığı zaman zaten giderek o eski ana akım dediğimiz ya da hani eski usul evet. dediğimiz kurumlara ihtiyaç da bir şekilde azalacak çünkü hani o temel atılmaya başlandı Hı -hı. artık hani o temel güçlendikten sonra oranın sağladığı her şeyi de yavaş yavaş artık sağlamaya başlayacaklar. Bir eksik kalmayacak doğru, ortada. Doğru. Ama işte dediğim gibi hani hala biraz zamana ihtiyaç var. Hala biraz daha hani bir şeylerin rayına oturması gerekiyor. Bir de gündelik hayat pratiğimizin bir parçası olması gerekiyor evet. herhalde. Hı -hı. Biz de yeni dijital mecraya yeni yeni alışan insanlarıstan böyle ara formuz herhalde bu jenerasyon. Ama şeyiz ve böyle... ...umut var diye düşünüyorum ben o noktada... ...bir şeyin... ...New Slap sitesine girdiğinizde... ...New Turkey.org değil mi? Hı hı. ...web sitesi. Orada birçok ...bağışlık görüyoruz. Benim özellikle... ...şey başlıkları ilgimi çekiyor. Mesela... işte gazeteciler, haberciler için yeni iş modelleri... ...alet çantası... ...youtube'da program yapmaya girişecek gazeteciler için... ...öneriler var. Görselleştirme ...araçları var. Bir... E, haberde Evrensel'in yeni abonelik sistemi konuşuluyor, haber odalarında liderlik konuşuluyor, e, podcast, YouTube, bireysel bültenler konuşuluyor. Bunu hem gazeteciliğe, haberciliğe yeni başlayacak insanlar okuyabilir, bilgilenebilir hem de ana akım Mezcan'ın bir şekilde artık dışında kalmış ama çok da tecrübesi olan uzun yıllar orada çalışmış insanlar buradan yeni yöntemler öğrenebilir gibi geliyor değil mi e bu başlıklarınızla? Yani bizim amacımız da tam olarak hani özellikle o insanların kendini besleyebilmesi, kendilerini daha iyi üretim yapmak için ya da hani yeni bir şeylere başlamak için ihtiyaçlarını tamamlayabilmelerini Hı -hı. sağlamak. Çünkü hani nevzle dediğimizde hani bir gerçekten hani bir laboratuvar ortamı sağlamak Hı -hı. istiyoruz insanlara. Yani bu bizden aldıkları materyallerle deneylerini yapsınlar, yeni girişimlere Hı -hı. başlasınlar. Oradan aldıkları öğrendikleriyle kendilerini geliştirip yeni şeyler üretsinler istiyoruz. Hı hı. Yani en başından bu yana amacımız aslında diğer gazetecileri ya da üretmek isteyen herkese, herkesi yani bu anlamda besleyecek bir alan olmaktı. Hani dediğin gibi gerçekten bir numaralı hedef kitlemiz o ve umarım hani gel, kullanışlı oluyordur, faydalı oluyordur. Yani çünkü eğer bir şekilde bizden aldıklarıyla güzel bir şeyler yap, yaptığını söyleyen ya da Söylemese bile yapanlar Hı -hı. varsa biz hani bizim için hani görevimiz tamamdır Hı -hı. diyebiliriz Hı -hı. Hı -hı. içimiz rahat bir şekilde. Bu noktada böyle iki şeyden bahsetmeni rica edeceğim senin. Orada bir veri gazeteciliği eğitim programı gibi seti Hı -hı. gibi bir şey var. Video seti. Birazcık ondan bir de normalde Ahmet e, uzun süre İstanbul'da yaşadıktan sonra şimdi Sakarya'da yaşıyor. Ve Sakarya'dan hem bizim program için hem de Nears Türkiye Turkey Akademi'nin bir eğitimi Hı -hı. için İstanbul'a geldi. Biraz o akademinin içeriğinden de bahsetmeni isteyeceğim. Hı -hı. Veri gazeteciliği eğitimimiz tamamen dijital bir eğitim Hı -hı. şu an tam sayısını hatırlamamakla birlikte 12 ya da 15 Öyleydi. videodan oluşan evet. bir eğitim ve sıfırdan bir veri gazetecisinin ihtiyacı olacak ya da veri gazetecisi olmak isteyen bu teknikleri kullanmak isteyen insanların ihtiyacı Hı -hı. olacak uygulamaları teknik bilgileri vesaire eğiten bir video serisi hepsini YouTube'a yükledik. Bu, burada tüm içeriğin üretimi ve hazırlanması Hı -hı. noktasında Veri Okur Yazarlığı Derneği ile birlikte çalıştık. Onlara da hani emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Çok güzel bir iş çıkarttılar. Ve hani eğer bir şekilde bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen varsa sitemizden ya da YouTube kanalımızdan gidip playlist olarak da topladık hepsini. En baştan açıp izleyebilirler. Ve hiçbir yani kayıt olmaya, aboneliğe vesaire gerek yok. Hiçbir yok. şeye Açık gerek hepsi. yok. Hı -hı. İster YouTube kanalımızdan, ister siteden ücretsiz olarak hepsini Hı -hı. izleyebilirler. Ben de biraz videolara baktım. Veri görselleştirme, işte büyük veri setleriyle çalışma Hı -hı. gibi bilgiler var. Sadece gazetecilerin değil, bizde akademide araştırma yapan insanların da biraz Aynen. aşina olduğu şeyler, biraz Hı -hı. öğrenmesi gereken şeyler çok ortak noktası var gibi geliyor evet, bana özellikle veri gazeteciliği belki dene evet. hani o akademik araştırma ile gazetecinin Hı -hı. en çok iç içe geçtiği yerlerden birisi, birçok araç ortak kullanılıyor Kesinlikle. ya da isimleri farklı galiba Hı -hı. İki, iki hatta bazıları Hı -hı. hatta bazıları aynı kısaca akademiden de bahsedeyim tamam. hemen. New Lab Akademi bizim geçen sene sonlarında başladığımız evet. bir proje ve sekiz haftalık bir eğitim. Sekiz hafta sonu halinde. Yüz yüze bir eğitim bu. Yüz yüze Aha. Bilgi Üniversitesi'nin sağladığı mekanla Bilgi Üniversitesi, Santral Kampüs'te gerçekleştiriyoruz. Sekiz hafta sonu boyunca katılımcılardan bize özel bir projeyle üretmek Hı -hı. istedikleri bir proje veya bir içerikle başvuran katılımcılardan yaptığımız kapsamlı bir seçim sürecinden sonuçta maalesef hani sadece 20 kişiyi alabildik. Evet. Keşke daha fazlasını alabilseydik diyoruz. Hala içimizde o öyle. Az ilerleyen zamanlarda. <gülüyor> Onlara ihtiyaçları olabilecek her konuda işte e, arama motorları ve SEO'dan, spikerliğe, dijital güvenlikten, bülten üretimine <gülüyor> ve veri gazeteciliğine kadar, podcaste <gülüyor> kadar hemen her konuda kendilerini geliştirebilecekleri bir hani bir başlangıç eğitimi veriyoruz. <gülüyor> Ardından projelerine başlamak için ufak bir fon evet. sağlayacağız ve aynı zamanda istedikleri eğitmenlerle de mentor olarak destek mentorluk Ama desteği yani alabilecekler. Yani amacımız şey. evet, tamam. aynen, amacımız tamamen üretim sağ üretim yapmaları bir şeyler bu eğitimin sonunda bir ...üretimli, bir içerikli, bir projeyle hı hı. çıkmaları. Bunun sonuçlarını da eğitimin sonucunda merakla biz bekliyor olacağız. Muhtemelen Yine, bu sene konuşuruz. bitmeden her, hemen herkes üretmeye başlamış olacaktır ya, diye tahmin yani. ediyorum. Çok, ben bireysel olarak çok merak ettim şu anda neler olup bittiğini. O zaman... E Teyit Oruk'tan bahsetmeye önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz gibi gözüküyor. Çok ufak bir giriş yapmış olduk programa, çok kısa bir giriş yapmış olduk. Ee, Ahmet e burada bizimle konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ederim dağiteniz için. Geldiği için. Ee, önümüzdeki haftalarda gazeteciliğin, haberciliğin geleceğini ve geleceğin gazeteciliğin, haberciliğini konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Ee, teknik masada bize ancak yardımcı oldu bugün. Hem ona hem de destekçimizde çok çok teşekkürler. İyi hafta sonları. Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan mesumanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er.